İsmi Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvelce hayatı dünyeviyeyi hayatı uhreviyeye tercih etmeye dair yazılan iki parçaya tetinmedir. Bu acib asrın hayatı dünyeviyeyi ağırlaştırması ve yaşama şerayetini ağırlaştırıp çoğaltması ve hacat-ı gayri zaruriyeyi görenekle tiryaki ve müptela etmekle hacat-ı zaruriye derecesine getirmesiyle hayatı ve yaşamayı herkesin her vakitte en büyük maksat ve gayesi yapmıştır. Onunla hayatı diniye ve ebediye ve uhreviyeye karşı yaset çeker veya ikinci-üçüncü derecede bırakır. Bu hatanın cezası olarak öyle dehşetli tokat yedi ki, dünyayı başına cehennem eyledi. İşte bu dehşetli musibette, ehl-i diyanet dahi büyük bir vartaya düşüyorlar ve kısmen anlamıyorlar. Ez cümle gördüm ki, ehl-i diyanet, Ehli takva bir kısım zatlar bizimle gayet ciddi alakadarlık peyda ettiler. O bir iki zatta gördüm ki diyaneti ister ve yapmasını sever ta ki hayatı dünyeviyesinde muvaffak olabilsin, işi rast gelsin. Hatta tarikatı keşf ve keramet için ister. Demek ahiret arzusunu ve dini vezaifin uhrevi meyvelerini dünya hayatına birdirsek bir basamak gibi yapıyor. Bilmiyor ki saadet-i uhreviye gibi Saadet-i dünyeviyeye dahi medar olan hakayki diniyenin fevâid-i dünyeviyesi yalnız tercih edici ve teşvik edici derecesinde olabilir. Eğer illet derecesine çıksa ve o ameli hayrın yapılmasındaki maksat o fayda olsa, o ameli iptal eder, la akal ihlası kırılır, sevabı kaçar. Bu hasta ve gaddar ve betbah asrın bela ve bebasından ve zulüm ve zulumatından en mucerrep bir kurtarıcı Risale-i Nur'un mizanları ve müvazeneleriyle neşrettiği nur olduğuna 40 bin şahit vardır. Demek Risale-i Nur'un dairesine yakın bulunanlar içine girmezse tehlike ihtimali kavidir. Evet, yestahibbun el hayate dunya alel işaretiyle, bu asır hayatı dünyeviyeyi hayatı uhreviyeye ehli İslam'a da bilerek tercih ettirdi hem 1334 tarihinde başlayıp öyle bir rejim ehli iman içine sokuldu. Evet, alel ahirati cifir ve ebced hesabı ile 1333 veya 4 ederek aynı vakitte Eski Harbi Umumi'de İslamiyet düşmanları galebe çalmakla muahede şartını dünyayı dine tercih rejiminin mebdeyine tevafuk ediyor. 2-3 sene sonra bilfiil neticeleri görüldü. Sayit Nursi Üstad Bediüzzaman'ın ikinci dünya harbi esnasında yazdığı mühim bir mektup: Bismihi Sübhaneh. şiddet şefkat ve rikkatten ve bu kışın şiddetli soğuğu ile beraber, manevi ve şiddetli bir soğuk ve musibeti beşeriyeden biçarelere gelen felaketler, sefaletler, açlıklar, şiddetle rikkatime dokundu. Birden ihtar edildi ki, Böyle musibetlerde, kâfir de olsa hakkında bir nevi merhamet ve mükafat vardır ki, o musibet, ona nispeten çok ucuz düşer. Böyle musibet-i semaviye, masumlar hakkında bir nevi şehadet hükmüne geçiyor. Üç-dört aydır ki dünyanın vaziyetinden ve harbinden hiç haberim yokken, Avrupa ve Rusya'daki çoluk çocuğa acıyarak tahattür ettim. O manevi ihtarın beyan ettiği taksimat, bu elîm şefkate bir merhem oldu şöyle ki O musibeti semaviyeden zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen felaketten vefat eden ve perişan olanlar eğer 15 yaşına kadar olanlar ise ne dinde olursa olsun şehit hükmündedir. Müslümanlar gibi büyük mükafatı maneviyeleri o musibeti hiçe indirir. 15'ten yukarı olanlar eğer masum ve mazlum ise mükafatı büyüktür belki onu cehennemden kurtarır çünkü ahir zamanda madem fetret derecesinde din ve dini Muhammedî aleyhissalatu vesselam'a bir lakaytlık perdesi gelmiş ve madem ahir zamanda Hazreti İsa'nın aleyhisselam dinin hakikisi hükmedecek İslamiyetle omuz omuza gelecek elbette şimdi fetret gibi karanlıkta kalan Hazreti İsa'ya mensup Hristiyanların mazlumlarının çektikleri felaket onlar hakkında bir nevi şehadettir denilebilir. Hususan ihtiyarlar ve musibet zedeler, fakir ve zayıfler, müstebit büyük zalimlerin cebir ve şiddetleri altında musibet çekiyorlar. Elbette o musibet, onlar hakkında medeniyetin sefahetinden ve küfranından ve felsefenin dalaletinden ve küfründen gelen günahlara kefaret olmakla beraber, yüz derece onlara kârdır, diye hakikattan haber aldım. Cenab-ı Erhamur Rahimine hadsiz şükrettim ve o elîm elemden ve şefkatten teselli buldum. Eğer o felaketi gören zalimler ise ve beşerin perişaniyetini ihzar eden gaddarlar ve kendi menfaati için insan alemine ateş veren hodgam alçak insi şeytanlar ise tam müstehak ve tam adalet-i rabbaniyedir. Eğer o felaketi çekenler mazlumların imdadına koşanlar ve istirahat-ı beşeriye için ve esasat-ı diniyeyi ve mukaddesat-ı semaviyeyi ve hukuk-ı insaniyeyi muhafaza için mücadele edenler ise, elbette o fedakarlığın manevi ve uhrevi neticesi o kadar büyüktür, o musibeti onlar hakkında medar-ı şeref yapar, sevdirir. Sayit Nursi Bismihi Sübhane! Aziz Sıddık Mübarek Kardeşlerim! Üç gün evvel, aynen nurlu hediyeniz Kastamonu'ya geleceği anda, rüyada görüyordum ki terfi makam ve rütbe için bizlere ferman-ı şahane manevi bir canipten geliyor. Kemal-i hürmetle ellerinde tutup bize getiriyorlar. Biz baktık ki o ferman-ı ali Kur'an-ı Azim-i Şan olarak çıktı. O halde bu mana kalbe geldi. Demek Kur'an yüzünden Risale-i Nur'un şahs-ı ve biz şakirtleri bir terfi ve terakki fermanını alemi gayptan alacağız. Şimdi tabiri ise o fermanı temsil eden masumların kalemiyle manevi tefsiri Kur'an'ı aldığımızdır. Bu rüyanın şimdiki tabiri çıkmadan 1 iki saat evvel Feyzi ile Emin'in gösterdikleri tabir dahi haktır ve ehemmiyetlidir. Hem bu medarı sürür ve ferah olan hediye-i nuraniyeyi bir his-i kabl-i vuku ile benim ruhum tam hissetmiş, akla haber vermemiş idi ki o gelmeden iki gün evvel feyzi ve eminin fıkrasında beyan edilen, rüyayı gördüğüm gecenin gününde, sabahtan akşama kadar ve ikinci günü de kısmen hiç görmediğim bir tarzda bir sevinç, bir sürur hissedip, mütemadiyen bir bahane ile ferahımı izhar edip, 30-40 defa tebessüm ile güldüm. Ben ve hem feyzi, çok taaccüb ve hayret ettik. 30 günde bir defa gülmeyenin, bir günde 30 defa gülmesi, bizleri hayrette bıraktı. Şimdi anlaşıldı ki o sürur ve o sevinç mezkür manevi fermanı temsil eden masumlar ve ümmilerin kalemlerinin yazıları nesli atiinin sahife hayatlarına, alemi İslam'ın sayfî mukadderatına ve ehli imanın istikbalinin defterlerine neşri envar edecek olan ve o masumların halis ve safi amelleri ve hizmetleriyle sayfî amalimize hasenatları yazılıp kaydedilmesinin Derisali Nur Şakir'lerin mukadderatının mes'udane idamesinin haberini veren o daha gelmeyen hediyeden geliyordu. Benim o azim yekûndan hisseme düşen binden bir cüz'ü ruhen hissedilmiş, beni mesruranı heyecana getirmişti. Evet böyle yüzer masumların makbul amelleri ve reddedilmez duaları sair kardeşlerimin defterlerine geçmesi misillü benim gibi bir günahkarın saîfi amaline dahi girmesi binler sürur ve sevinç verir. Böyle karanlık bir zamanda, bu ağır şerait altında, böyle masumane ve kahramanane çalışmak için biz, hem masumları ve o ümmileri ve muallimlerini tebrik, hem peder ve validelerini tebrik, hem köylerini tebrik, hem memleketlerini, hem milletlerini, hem Anadolu'yu tebrik ederiz. Mübarek masumların ve ümmilerin her birine birer hususi teşekkürname ve tebrikname yazmak elimden gelseydi, yazacaktım. Öyleyse, bu arzumu bil fiil yazılmış gibi kabul etsinler. Ben onların isimlerini bir daire suretinde yazacağım, dua vaktinde bakacağım. Hem onları Risale-i Nur'un has şakirtleri dairesine dahil edip, bütün manevi kazançlarıma hissedar edeceğim. Benim tarafından onların peder ve validelerine veya akrabalarına ve üstatlarına selamlarımızı tebliğ ediniz. Cenab-ı Hak onları ve evlatlarını dünyada ve ahirette mes'ud eylesin. Amin, amin, amin. Said Nursi Bismihi Sübhaneh Aziz kardeşlerim, Hakiki imaniye, her şeyden evvel, bu zamanda en birinci maksad olmak ve sahir şeyler ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalmak ve Risale-i Nur'la onlara hizmet etmek en birinci vazife, medar-ı merak ve maksudu bizzat olmak lazım iken, şimdiki hâli âlem, hayatı dünyeviyeyi, hususan hayatı ictimaiyeyi ve bilhassa hayatı siyasiyeyi ve bilhassa medeniyetin sefahet ve dalaletine ceza olarak gelen gadab ilahinin bir cilvesi olan harbi umuminin tarafkirane damarları ve asapları edip batını kalbe kadar hatta hakiki imaniyenin elmasları derecesine o zararlı fani arzuları yerleştirecek derecede bu meşhum asır öyüyle şırınğa etmiş ve ediyor ve öyle aşılamış ve aşılıyor ki Risale-i Nur dairesi haricinde bulunan bir kısım satih, belki de bir kısım zayıf veliler, o siyasi ve içtimai hayatın rabıtaları sebebiyle hakiki imaniyenin hükmünü ikinci, üçüncü derecede bırakıp o cereyanların hükmüne tabi olarak hem fikir olan münafıkları sever, kendine muhalif olan ehli hakikati, belki ehli velayeti tenkit ve adavet eder. Hatta hissiyat iddiniğiği o cereyanlara tabi yaparlar. İşte bu asrın bu acip tehlikesine karşı Risale-i Nur'un hizmet ve meşgalesi, şimdiki siyaseti ve cereyanlarını o derece nazarımdan ıskat etmiş ki, bu harbi umumiyi dört aydır merak etmedim, sormadım. Hem Risale-i Nur'un has talebeleri, baki elmaslar hükmünde olan hakaik-i imaniyenin vazifesi içindeyken, zalimlerin satraç oyunlarına bakmakla, vazife-i kudsiyelerine fütur vermemek, ve fikirlerini bulaştırmamak gerektir. Cenab-ı Hak bize nur ve nurani vazife vermiş, onlara da zulümlü ve zulumatlı oyunları vermiş. Onlar bizden istina edip yardım etmedikleri ve elimizdeki kudsî nurlara müşteri olmadıkları halde, onların karanlıklı oyunlarına, vazifemizin zararına bakmaya tenezzül etmek, hatadır. Bize ve merakımıza, dairemiz içindeki ezvâk-ı ve envar-ı imaniye kafi ve vafiidir. Said Nursi. Bismihi sübhane. Bu günlerde Risale-i Nur'a suikast edenlerin ve sizlere sıkıntı verenlerin haklarında bana verdiği bir hiddet neticesinde bedduaya teşebbüs ettim. Birden Isparta'ya kıyamadım. Beddua yerine ya Rab Isparta Risale-i Nur'un bir medrese-tüzzehrasıdır. Oradaki fena memurları dahi ıslah ile Hüsn-ü akıbet ver diye dua eyledim ve ediyorum. Said Nursi Bismihi Subhaneh, Aziz Sıddık fedakar Kardeşlerim Nurlar, bilakis Isparta tevakkufuna karşı, buralarda inkişafat ile tezahür etti. Elhamdülillahi hâdâ min fadl-i en ziyade bize nezaretle bizimle ve siyasetle alakadar mühim bir zat geldi. Ona dedim ki, bu 18 senedir sizlere müracaat etmedim ve hiç gazete okumadım bu 8 aydır bir defa cihanda ne oluyor diye sormadım Üç senedir burada işitilen radyoyu dinlemedim ta ki kutsi hizmetimize manevi zarar gelmesin bunun sebebi şudur ki iman hizmeti iman hakayiki bu kainatta her şeyin fevkindedir hiçbir şeye tabi ve alet olamaz fakat bu zamanda ehli gaflet ve dalalet ve dinini dünyaya satan bakı elmasları şişeye tebdil eden gafil insanlar nazarında o hizmet-i imaniyeyi hariçteki kuvvetli cereyanlara tabi ve alet telakki etmek ve yüksek kıymetlerini umumunun nazarında tenzil etmek endişesiyle Kur'an-ı Hakimin hizmeti bize kat'i bir surette siyaseti yasak etmiş. Sizler ey ehli siyaset ve hükümet evham edip bizlerle uğraşmayınız. Bilakis teshilat göstermeniz lazım. Çünkü hizmetimiz, emniyet ve hürmet ve merhameti tesis ile hem asayişi, hem inzibatı, hem hayatı ı anarşilikten kurtarmaya çalışıp, sizin hakiki vazifenizin temel taşlarını tespit ediyor, takviye ve teyit ediyor." Sayit Nursi. Bismihi Subhan'e, Aziz Sıddık kardeşlerim! Şimdi bundan on dakika evvel cesurca, fakat kalemsiz iki adam, Risale-i Nur dairesine biri birisini getirdi. Onlara dedim ki, bu dairenin verdiği büyük neticelere mukabil, sarsılmaz bir sadakat ve kırılmaz bir metanet ister. Isparta kahramanlarının gösterdiği harikalar ve cihan pesendane hidamat nuriyenin esası, harika sadakatleri ve fevkalade metanetleridir. Bu metanetin birinci sebebi, kuvvet-i imaniye ve ihlas hasletidir. İkinci sebebi, cesaret-i fıtriyedir. Onlara siz cesaretle ve efelikle tanınmışsınız ve dünyaya ait ehemmiyetsiz şeyler için fedakarlık gösterseniz, elbette Risale-i Nur'un kutsi hizmetinde cihana değer uhrevi neticelerine mukabil, merdane ve fedakarane cesaret gösterip, sadakatinizi muhafaza edersiniz dedim, onlar da tam kabul ettiler. Said Nursi Bismihi Sübhaneh Âlem-i insaniyette ve İslamiyette üç muazzam mesele olan iman ve şeriat ve hayattır. İçlerinde en muazzamı iman hakikatları olduğundan bu hakâik-i imaniyeyi Kur'âniye başka cereyanlara, başka kuvvetlere tabi ve alet edilmemek ve elmas gibi o Kur'an'ın hakikatlarını dini dünyaya satan veya alet eden adamların nazarında cam parçalarına indirmemek ve en kutsi ve en büyük vazife olan imanı kurtarmak hizmetini tam yerine getirmek için Risale-i Nur'un has ve sadık talebeleri gayet şiddet ve nefretle siyasetten kaçıyorlar. Hatta sizin bu kardeşiniz, siz de bilirsiniz, bu 18 senedir o kadar muhtaç olduğum halde siyasete, hayatı, içtimaiyeye temas etmemek için hükümete karşı bir tek müracaatım olmadığı gibi bu 8-9 aydır küre Arz'ın bu her cümercini, bir tek defa ne sual ve ne de merak ettim. Sayit Nursi Bismihi Subhaneh Ey kardeşlerim! Sizler biliyorsunuz ki, bizim mesleğimizde benlik, enaniyet, şan ve şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan, öldürücü zehir gibi ondan kaçıyoruz, onu ihsas eden haletten şiddetle iştinab ediyoruz. Elbette burada, 6-7 sene gözünüzle ve 20 seneden beri tahkikatınızla anlamışsınız ki, ben, şahsıma karşı hürmet ve makam vermek istemiyorum. Sizleri o noktada şiddetle tekdir etmişim. Bana haddimden fazla mevki vermeyiniz diye size darılıyorum. Yalnız kuran Hakimin bu zamanda bir mucize-i maneviyesi olan Risale-i Nur hesabına ve ben de onun bir şakirdi olmak haysiyetiyle, ona karşı tasdikkarane kerane teslimi ve irtibatı şakirane kabul ediyorum. İşte bu derece enaniyetten ve benlikten ve şan ve şeref namı altındaki riyakarlıktan kaçmayı düsturu hareket ittiaz eden adamlara karşı ehli hükümetin, ehli idare ve zabıtanın evhama düşmeleri ne kadar manasız ve lüzumsuz olduğunu divaneler de anlar. Sayit Nursi